Cehennemin niçin yaratıldığını, Hakkanın ve Vakı'nın yani kıyametin ne sebeple gerçekleşeceğini, terazilerin ne hakkında kurulup, amel defterinin sahiplerini bulmak üzere ne için uçuşacağını, bedbahtlığın ve bahtiyarlığın sebebinin ne olduğunu ve nurların ki, Allah'ın Azze ve Celle'nin kendisi için nur takdir etmediği kimselerin hiçbir nuru olmaz. Neye göre paylaştırılacağını bilmeleridir. Soru 2 Yüce Allah Azze ve Celle'nin mahlukatı kendisi için yarattığı bu amaç nedir? Yüce Rabbimiz Sübhanehu ve Teala Şöyle buyurmaktadır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları ancak hak ile yarattık. Fakat onların çoğu bilmezler. Edduhan suresi 38 ve 39. ayetler. Yine Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Biz göğü, yeri ve onların aralarında olanları boşuna yaratmadık. Bu kafirlerin zannıdır. Sad suresi 27. ayeti kerime. Allah Azze ve Celle gökleri ve yeri hak ile ve her kişiye kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara asla zulmedilmez el-Casiye suresi 22. ayeti kerime Yine Rabbimiz Celle şanühu şöyle buyurmaktadır. Ben cinnileri ve insanları bana ibadet etmekten başka bir şey için yaratmadım. Ez-Zariyat suresi 56. ayeti kerime Evet kardeşlerim bu ayetler bu hususa açıklık getirmiştir. Yani yaratılış gayemiz Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla bilmek ve sadece sadece ibadeti ona hasrederek yapmakmış. Soru 3. Abd yani kul kelimesinin anlamı nedir? Cevap. Eğer abd yani kul kelimesiyle musahhar kılınmış, emre amade edilmiş, hazırlanmış anlamına gelen el-muabbed anlamı kastediliyor ise bu manasıyla bütün yaratılmışları kapsar. Bu durumda kul yani abd kelimesi akıllı olsun olmasın, yaş kuru Hareketli, hareketsiz, görünen, görünmeyen, mümin, kafir, salih, günahkar ve bunların dışında yüce ve süfli alemlerdeki bütün yaratılmışları kapsayan bir manadır. Bütün bu yaratıklar Allah Azze ve Celle'nin Rabliğine boyun eğmişlerdir. Onun boyun eğdirmesi ile boyun eğmişlerdir. Onun tedbiri ile çekip çevrilmektedirler. Onların her birisinin şeklini aldığı bir çizgisi, sonunda kendisine vardığı bir sınırı vardır. Hepsi belirlenmiş bir ecele, bir vadeye doğru akıp gider. Bir zerre ağırlığınca da olsa onu şaşmaz. Şaşmaz ve aşamaz. İşte bu, aziz, kudretiyle her şeye galip ve alim, her şeyi çok iyi bilen Allah Azze ve Celle'nin takdiridir. Yasin Suresi 38. ayeti Kerime Mutlak adaletli, hikmetli, sonsuz olanın tedbir ve iradesidir. Eğer abd yani kul kelimesiyle ibadet eden, seven, ve zilletle boyun eğip itaat eden kimseler kastedilecek olursa bu durumda bu lafız müminlere hastır. Onlar şereflendirilmiş, ikrama mazhar olmuş takva sahibi gerçek Allah dostlarıdır. Onlar için kıyamet gününde ne bir korku ne de bir keder söz konusu olmayacaktır. Soru 4. İbadet nedir? Cevap. İbadet Allah azza ve celle'nin sevdiği ve hoşnut olduğu bütün sözleri, gizli ve açık bütün amelleri buna aykırı ve ters hususlardan uzak kalmayı ifade eden kapsamlı bir isimdir. Soru 5. Bir amel iş ne zaman ibadet olur? Cevap, eğer o amelde şu iki husus mükemmel olarak bulunursa, o iş yani amel, ibadet olur. Bunlar, mükemmel derecede muhabbet, sevgi ve mükemmel derecede tezellül yani alçalmadır. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. İman edenlerin Allah Azze ve Celle'ye olan sevgileri daha şiddetlidir el Bakara suresi 165. ayeti kerime. Şu yok ki Rablerinin korkusundan titreyenler el müminun suresi 57. ayeti kerime. Yüce Allah azze ve celle bu iki hususu şu buyruğunda bir arada zikretmiştir. Şüphesiz onlar hayırlı işler yapmaya koşar. Umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize gönülden derin bir saygı duyarlardı. El-Enbiya Suresi 90. Ayet-i Kerime Soru 6 Kulun Rabbını sevgisinin alameti nedir? Kulun Rabbını sevdiğinin alameti nedir? Cevap, bunun alameti Yüce Allah Azze ve Celle'nin sevdiklerini sevmesi, onun öfkelendiği şeylere buz etmesidir. Yine onun emirlerine uyup yasaklarından sakınması, onun sevdiği dostlarını dost bilip düşmanlarına düşman kesilmesidir. Bundan dolayı imanın en sağlam kulpu Allah için sevmek Celle Şanuhu, ve Allah için Azze ve Celle buğz etmektir. Soru 7 Kullar, Allah Azze ve Celle'nin sevdiği ve hoşnut olduğu şeyleri hangi yolla bilebilirler? Cevap Onlar bunu, Yüce Allah Azze ve Celle'nin sevip hoşnut olduğu şeyleri emredici, Kerih görüp istemediği şeyleri nehyedici olarak peygamberler göndermesi ve kitaplar indirmesiyle bilip öğrenirler. Böylece Yüce Allah Azze ve Celle'nin kesin ve tartışmasız delili onlara karşı ortaya konulmuş sonsuz hikmeti açığa çıkmış oldu. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Müjdeleyici ve korkutucu olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı ileri sürecekleri bir delilleri kalmasın. En-Nisa suresi 165. ayeti kerime. De ki: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Allah azze ve celle'yi seviyorsanız bana uyun ki Allah da Sübhanehu ve Teala sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Celle Şanuhu gafur ve rahimdir. Al-Imran Suresi 31. Ayet-i Kerime Soru 8 İbadetin şartları kaç tanedir? Cevap 3 tanedir. Birincisi samimi bir kararlılıktır. Bu aynı zamanda ibadetin varlığının da şartıdır. İkincisi, halis bir niyettir. Üçüncüsü, şeriata uygunluktur ki Yüce Allah Azze ve Celle ondan başkasını din edinmememizi bize emretmiştir. Birinci şart, ibadetin varlığının şartı, bu son iki şart ise ibadetin kabulünün şartlarındandır. Soru 9 İbadetin birinci şartı olan samimi bir kararlılık ne demektir? Cevap Tembelliği ve oyalanmayı bırakıp Allah Azze ve Celle'nin sözünü fiilen tasdik etmek için olanca gayreti ortaya koymaktır. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah yanında Celle Celaluhu büyük bir buğza yol açar. es Suresi 2. ve 3. Ayet-i Kerimeler Soru 10 İbadetin ikinci şartı olan halis niyetin anlamı nedir? Cevap Kulun bütün sözleri, görünen ve görünmeyen bütün amelleriyle Yalnızca Allah Azze ve Celle'nin yüzünü istemesidir. Yüce Rabbimiz Allah Celle Şanuhu bu hususta şöyle buyurmaktadır. Halbuki onlar dini yani ibadeti ona halis kılan hanifler olarak Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmekten başkası ile emrolunmadılar. Elbeyne suresi 5. ayeti kerime. Üstelik hiç kimsenin onun üzerinde karşılığı verilmesi gereken bir iyiliği de yoktur. Evet, bu onun bunun hürmetine istenilmesini yasaklayan bir ayeti kerimedir aynı anda. Demek ki hiç kimsenin Allah Azze ve Celle'nin üzerinde neyi yok bir hakkı yok. Ancak o, Celle Şanuhu, çok yüce Rabbının yüzünü isteyerek bunu yapmıştır. El-Leyl Suresi 19 ve 20. Ayet-i Kerimeler Biz size ancak Allah'ın yüzü için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür isteriz. El-İnsan Suresi 9. ayeti kerime. Yine yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır: Kim ahiret ekinini isterse onun ekinini arttırırız. Kim de dünya ekinini isterse kendisine ondan bir şeyler veririz. Ahirette ise onun hiçbir payı yoktur. Şuara suresi 20. ayeti kerime. Ve daha başka ayetler bunun için delildir. Soru 11 İbadetin üçüncü şartı olan şeriata uygunluk ilkesindeki Yüce Allah Azze ve Celle'nin ondan başkasını din edinmememizi emrettiği şeriat nedir? Cevap Bu şeriat İbrahim Aleyhisselam'ın da dini olan hanifliktir. Yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah kadında celle şanuhu kabul edilen din İslam'dır. Ali İmran suresi 19. ayeti kerime. Yine Rabbimiz celle şanuhu şöyle buyurmaktadır. Onlar Allah azze ve celle'nin dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa Hepsi ister istemez ona teslim olmuştur. Ali İmran suresi 83. ayeti kerime. Yüce Rabbimiz Allah azze ve celle yine şöyle buyurmaktadır. Kendini bilmezden başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Aleyhisselam. El Bakara suresi 130. ayeti kerime. Rabbimiz celle şanuhu kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul olunmaz ve o ahirette zarara uğrayanlardan olur buyurmuştur. Ali İmran suresi 85. ayeti kerime. Rabbimiz Celle Celalü Ala yine şöyle buyurmaktadır. Yoksa onların Allah azze ve celle'nin izin vermediği şeyleri kendilerine dinden bir şeriat yapan ortakları mı var? Subhanallah. Subhanallah. Şura Suresi 21. ayeti kerime. Ve daha başka ayetler bu hususu açıklamaktadır. Evet. İslam dini ve mertebeleri. Soru 12. İslam dininin mertebeleri kaç tanedir? Cevap. İslam dini 3 mertebedir. İslam İman ve ihsan. Bu lafızların her biri tek başlarına mutlak olarak kullanıldıklarında dinin tamamını kapsarlar. Soru 13. İslam'ın anlamı nedir? Cevap. İslam, tevhid ile Allah Azze ve Celle'ye teslim olmak, itaat ile ona boyun eğmek ve şirkten kurtulmaktır. Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. İyilik yaparak, ihsan ile kendisini Allah Azze ve Celle'ye teslim eden kimseden daha güzel din sahibi kim olabilir? En-Nisa suresi 125. ayeti kerime. Kim ihsan edici olduğu halde nefsini Allah Azze ve Celle'ye teslim ederse, Muhakkak sağlam olan bir kulpa tutunmuş olur. Lukman suresi 22. ayeti kerime. Bir başka yerde de Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. İlahınız tek bir ilahtır. O halde ona teslim olun. İtaatkar ve alçak gönüllü olanları müjdele. El-Hac suresi. 34. ayeti kerime. Soru 14. İslam lafızının mutlak olarak kullanılması halinde dinin tamamını kapsadığının delili nedir? Cevap: Yüce Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah nezdinde kabul edilen din İslam'dır. Ali İmran suresi 19. ayeti kerime. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. İslam garip olarak başladı, başladığı gibi tekrar garip olacaktır. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İslam'ın en faziletli olanı Allah'a imandır celle şanuhu. Bunların dışında pek çok delil de buna delalet etmektedir. Evet kardeşlerim. Bugünlük bu kadar kalalım. Daha sonra Allah kısmet ederse devam ederiz. Vesallallahu ala nebiyina Muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve aahiru da'wana rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh.